Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَهَا مَا ve وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Kazandıkları kendi lehinedir kazandığı iyi şeyler kazandığı kötü şeyler de kendi aleyhinedir ölçü bu neyi kazanmaya çabalıyoruz gayret ediyorsak kendimizi orada gerçekleştiriyoruz ne olduğumuza orada karar veriyoruz yoksa şu şehirden olmuşsun bu bölgeden olmuşsun şu milletten olmuşsun şu soydan gelmişsin falancalara takılmışsın filancalarla oturup kalkmışsın eğer Allah Azze ve Celle'yi gözetmiyorsan hayatında Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları Allah Azze ve Celle'nin olur yahut olmaz dedikleri karşılık bulmuyor ise senin davranışlarında ve kararlarında o zaman takvadan nasibin yok demektir. Takvadan nasibi olmayanların Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine ermeleri söz konusu değildir. Çünkü Allah onu mutlakilere yazdı. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ben onu muttakilere yazdım. Dünyada hepimize dağıttığı rahmetinden kimine şu kadar az, kimine şu kadar fazladan bile rahatsızlık duyuyoruz. Niye işte maldan bana az vermiş ama işte yanı sıra bana biraz sağlığı fazla vermiş, ötekine şunu az vermiş, Belikine bunu böyle çeşitlilik var aramızda. Bunun bile hesabını sabah akşam oturup yapıyoruz. Bir de düşün ki ahirette bu kez Cenab-ı Hakk'ın rahmeti herkesi bulmuyor. Bazı kimseleri içine alıp götürüyor. Diğerlerine hiç erişmiyor. Hiç Cenab-ı Hakk'ın rahmeti diğerlerine hiç kavuşmuyor. Ölçüsü nedir bunun? Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden geri kalmak hiç bana göre değil diyorsak şayet o zaman bunun yolu takvadır Cenab-ı Hakk'ı hayatımızda gözetmek düşünün ki dünyada Allah'ın nimetinden kendilerinin nasipsiz görenlerin nasıl yakındıklarını halbuki Allah Azze ve Celle bu dünyada öyle ya da böyle herkese veriyoruz dedi kullen numiddu haulâ'i ve haulâ'i min atâ'i rabbik dünyada öyle ya da böyle az ya da çok görünürde buradan çok verdiğine ötekinden az veriyor, güzellikten çok verdiğine zekadan az vermiş, zekadan çok verdiğine güzellikten almış maldan verdiğine maharetten almış, boydan verdiğine herkese çeşitlilik var ve belli ki genelde de toplamda da bir adalet söz konusu ama hepimiz ilahi rahmetten burada istifade ediyoruz. Ama ötede böyle olmayacak. Az ya da çok herkese ilahi rahmet ulaşmayacak. Bazılarına özel. Onların ellerinde kartları var. Önlerinde nurları var. Bu VIP kartına benziyor. Özel kişiler bunlar. Dünyadan nurlarını yanlarında getirmişler onlar ilerliyorlar diğerleri geride kalıyor Cenab-ı Hak dedi o gün görürsün يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ muminat o gün mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ nurları önlerinde almış başını gidiyor yani onların nurları var nurları onlara yol açıyor Işık olmazsa Aydınlık olmazsa yol alamazsın Karanlıkta insanın yapacağı şey Olduğu yerde çakılıp kalmaktır Bilmez nereye gitsin Ama bunların nurları var İşte bunların özel kartları bu VIP muamele böyle bir şey Önlerine nurları yol açıyor Alıp gidiyorlar onlar Diğerleri geri kalıyorlar Diyorlar ki acaba bunlar Şöyle yüzlerini bize doğru dönseler onur bize doğru biraz Işık verse de biz de onların peşine onların ışığında ilerlesek mi acaba diye diler, Dediler ki onduruna bize doğru bakın onduruna bize doğru bakın nektabes min nurekum. Sizin nurunuzdan biz de iktibas edelim yani biraz nurunuzdan yararlanalım. Şöyle yüzünüzü bize hep alıp başınızı gitmeyin tamam önünüzde nurunuz var. Alıp başınızı gidiyorsunuz. Gitmeyin de şöyle yüzünüzü biraz bize doğru dönün. O nur bize doğru vursun. O ışık bizim önümüz aydınlansın. Peşinizden gelelim. Undurûnâ nektabismin nurikum. Kıyla. Orada birileri dediler ki Allah'ın melekleri, ortamdaki Cenab-ı Hakk'ın orduları. Kıyla <gülüyor> denildi ki erci'u varaakum siz gerisin geri gidin faltemisu nura gerisin geri gidin nuru geriden getirin yani nurun başkalarından ödünç alınacağı yer burası değil nuru hayatınızda geride get alıp getirecektiniz nuru buradan götürüyoruz o nur Allah Azze ve Celle'ye takva ile yani Cenab-ı Hakk'ı gözeterek Cenab-ı Hakk'ın sağladığı bir şey. اِتَّقُ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَكُمْ فرقانا. Ey insanlar Allah'ı gözetin hayatınızda Cenab-ı Hak size bir farkındalık sağlasın. وَيَجَعَلْ لَكُمْ nuran تَمْشُونَ bihi Ve size bir nur sağlasın ki o nur ile yol alasınız. Eğer o nuru Allah Azze ve Celle'den dünya hayatındayken takvası üzere elde etmedik ise bize hiç kimse orada bir yarar sağlayamaz. Nuru olanlar alır başlarını giderler aydınlığı olmayan ışığı olmayan dünyadan takvasını yaşayıp da oraya nurunu getirmemiş olanlar karanlıkların ortasında kalırlar. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ <نُورًا> Kimse de size getirip bir nur sağlamaz. Allah ki bir kimseye nur sağlamamıştır ki Cenab-ı Hak bunu takva ile sağlıyor o zaman onun hiçbir nuru olmaz. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ <نُورًا> Cenab-ı Hak bu nurunu en son alemlere rahmet olarak gönderdiği Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte indirdi yolumuzu açtı hidayetimizi, güzergahımızı gösterdi onu nasıl hayatımızda gözeteceğimizi bize öğretti böylelikle rızasına kavuşalım bize nurumuzu oluştursun dünyadan ahirete giden süreçte bu dünyadan gözümüzü kaparken öteki tarafa gözümüzü açtığımızda nurumuzu yanı başımızda hazır bulalım. Kul Cenab-ı Hakk'a takvasıyla bağlanmamış ise, ümidini takvası üzere oluşturmamış ise gerisi boştur. Gerisi kuruntudur, hurafedir, hiçbir şeye yaramaz. Kalbin temizmiş, söyleymişim, böyleymişim. Ben bilmem yedinci ceddimde şöyle bir alim varmış. Bunların hepsi hikaye olur. Kul ümidini Cenab-ı Hakk'a amelleri üzere, takvası üzere oluşturmalı. Ne kadar Cenab-ı Hakk'ı çok gözetmeye çabalar gayret ederse o kadar çok ümidi olur. Ama Allah Azze ve Celle'yi gözetmemiş, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına hayatında dikkat etmeyen, onun olur dediklerini, olmaz dediklerini önemsemeyen, Resulullah'ın bu dini en güzel şekilde örneklediği ölçüye ve çerçeveye dikkat etmeyen bir kimsenin benim kalbim temiz diyerek ancak buradan gözünü kapadığında Zifiri bir karanlığın içerisinde bulur kendisini. Allah Azze ve Celle çünkü rahmetini mutlakilere yazmıştır. Cenab-ı Hakk'ın katındaki değer kulun takvasıdır. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Sizin en değerliniz Allah katında Cenab-ı Hakk'ı en çok gözeteninizdir. Kim Allah Azze ve Celle'nin ne der Rabbim diye kararlarının tam merkezine Allah Azze ve Celle'yi koyuyor ise işte o kimse Allah Azze ve Celle'nin bu özel rahmetine nail olacak kimsedir. Artık bundan böyle fel tandur nafsun ma gaddemet herkes yarın için ne hazırladığına baksın ne kadar azık yanında götürecek buradan götüreceğimiz azığın adı da takvadır. Yemenliler hacca gelirken diyorlarmış ki ya zaten hacca gidiyoruz. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Allah'ın yolundayız. Aç kalmayız. Şundan olmazsa bundan buluruz, yeriz. Dolayısıyla da geldikleri vakit her durakta ondan bundan yiyorlar böyle yanlarına kumanyalarını almamışlar Allah Azze ve Celle bunu beğenmedi dedi ki yola çıkıyorsunuz uzun yol ihtiyaçlarınız var yanınıza azı kalın yanınıza azı kalın kumanyalarınızı yapın öyle yola çıkın ve tezevvedu sonra da bunun bu güzel örneğin üzerine kişinin dünyadan ahirete olan yolculuğunu koydu tam bunu anlamışken hacca giden bir kimsenin böyle bir yolculuğa yanında bir şeylere azık edinip gitmesi fikri nasıl anlaşılmışken üzerine Cenab-ı Hak Asıl yolculuğumuzu koydu. Sonra dedi ki Asıl Azık ise Yani yolculukta ihtiyaç duyacağın Şeyler anlamında Bunun aslı ise Takvadır. Yani dünyadan ahirete giderken de Kişi yanında takvasını Götürür. Nasıl uzun yola çıkarken ihtiyaçlarını yanına alır ihtiyaç her şeyleri bavulunda toplar hazırlarsa öteye geçen kimsenin yanında götürebileceği şey de takvasıdır öyle benim kalbim güzel benim kafam iyi ile olmuyor bu işler Cenab-ı Hakk'ın sözü emri ve yasakları senin hayatında karşılık buluyor mu bulmuyor mu ona dikkat ediyor musun etmiyor musun geçer akçe Allah'ın katında budur diğeri kişinin kendisini kandırmasından ibarettir